Bu resimde ne görüyoruz? Çocuklarla sanat okuma ve düşünme Hazırlayan ve sunan Nurşah Yılmaz Merhabalar. 95.0 Açık Radyoda ben buradan okuyorum başladı. Ben aslında nereden? Bugün benim için diğer programlardan biraz daha özel bir gün çünkü çok uzun zamandır arkadaşım olan birini konuk ediyorum. Erhan Kıvanç'la beraberiz. Erhan'la tarih merceği üzerinden bir Murat An Mungan yazını değerlendirmesi yapacağız. Erhan hoş geldin. Hoş buldum Aslan. Merhaba. Merhabalar tekrar. Benim için de çok özel ayrıca. <gülüyor> çok sağ olun. Ee, Dilerseniz çok kısa Erhan'dan bahsederek başlayayım. Erhan Marmara'da lisans öğrenimini tamamladı. Bizim arkadaşlarımız da tam orada bir yerde başlıyor. Ardından 29 Mayıs'ta tezini şey, master tezini yazdı. Şu an hali hazırda doktor teziyle uğraşıyor. Bir yandan da Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Ee, Erhan bu aslında lisans hikayesine başlama sebebim öyle bir yerden başlama hikayesi ee, Murat Han'la da alakalı bir yerden e, aklıma geliyor. Çünkü benim en eski hatırladığım e, anılarımızdan biri Murat Han'la ilgili bir şey vardı hatırlarsın edebiyat tarihi ödevimiz vardı. Ve burada e, o kitabı okurken sevdiğimiz yazarlara da bakıyorduk işte Oğuz Atay için ne yazmışlar, Uysal Fadalgan için ne yazmışlar. Orada Murat da baktık ve Murat'ın için yazılan ifadeyi sonra yıllarca dilimize doladık ve onunla çok dal geçtiğimizi hatırlıyorum. Murat Han çok velut bir yazardır. <gülüyor> evet. Ve <gülüyor> bunun dışında hiçbir şey yazmıyor. E, yıllar sonrasında aslında bunun bir konumlanma ile alakalı bir görmeme hali olduğunu fark ediyoruz. E, senin çalışman tam olarak bu velut yazar ifadesinin dışında ne yapıyor? Bununla başlayalım dilerse. E, tabii. Aslında biz bunu... Evet yıllarca bir şaka olarak kurduk ama e, daha sonrasında bunun senin de dediğin gibi bir e, kısıtlı bir bakışa evrilme, bir görmeme hali olduğunu elbette anladık. Aslında bence buna iki noktadan bakmak gerekiyor. Öncelikle Murat Anmungan'ı e, bu çalışmaların daha geleneksel muhafazakar edebiyat tarihlerinin görmeme sebebi herhalde Murat Anmungan... Bunun yazarlığıyla, eserleriyle Murat Anmunga'nın bir politik kimliğinin de birbirinden pek ayrı tutulamaması aslında. Yani şöyle, Murat Anmunga'nın biliyoruz ki bir yazar özne hali dışında bir de politik öznesi var. E, toplumsal olaylara karşı, siyasi meselelere karşı e, sözü, bir tavrı, bir duruşu var. E, yani onu ranting anmasında da görebiliyoruz. E, Kobene'de de görebiliyoruz. Gezi Parkı'nda da görebiliyoruz keza. Ee, haliyle geleneksel edebiyat tarihleri burada biraz daha Murat Anmunga'nın yazar kimliğiyle e, politik kimliğini pek ayıramadıkları için onu daha çok hep nicelikle anıyorlar. Evet. Yani Murat Anmunga'nın çok eser vermiştir. Evet ama pek içeriye bakmıyorlar. Yani onu pek görmek istemiyorlar. Külliyatı reddedemiyorlar. Ancak bir anlamda görmeme hali e, çok belli bense bunun biraz daha tersin tersinde durmaya çalışıyorum yani aksi bir şekilde Murat Hamunga'nın bu politik öznesinin yazar öznesiyle birleştiği yerde eserlerine ne yansıyor bunu hmm. görmeye çalışmak metinlerine biraz daha yakından bakmak bana daha anlamlı geliyor ben de çalışmamda tarih fikrini Murat Hamunga'nın politik söylemiyle aslında biraz daha yakın tutmaya çalışıyorum kendisini de aslında bir yazısında belir gibi burada derslerde hani sen de yaparsın muhtemelen öğrencilere hep şunu söyleriz yani biyografik okuma evet yapılabilir ama biraz da tehlikeli bir alan bu çünkü yazarın metnini konumlandırırken yazarın hayatını da ele almak biraz tehlikeli olabilir belki ama bazı yerlerde ayrı tutulamayan özellikle Belki hayatı değil ama e, deneme yazılarında, makalelerinde söylediklerini, eserlerinde aramak e, bazen çok da anlamlı oluyor. Murat Hanbungan'a ben biraz buradan bakıyorum. Yani senin az önce protesto dediğin şey, yani çalışmanın protestosu dediğin şey biraz herhalde burada e, Hı -hı. benim aradığım noktada Hı -hı. söyleyebilirim. Evet, aslında kayıttan önce de biraz konuşuyorduk. Proteste'yi orada söyledim. Dolayısıyla şimdi şey olmasın. <gülüyor> evet, ben... <Proteste'de> <gülüyor> Benim aklımda orada kaldı, evet. Evet, evet. aslında Murat'ın biz yayına geldiğimiz her anda biraz konuşuyoruz. Çünkü e, yeni kitaplar çıktıkça da tekrar e, kurduğun bağlam yeniden güncelleniyor gibi bir yerde. Dolayısıyla... ...en başta bu Osmanlı'ya dair iki başlayıp işte yakın zamanda hamamnameye kadar sürekli bir tarih perspektifini yeniden kuruluyoruz gibi bir yerdeyiz. Şimdi ben geçen zamanlarda tekrar senin tezini okurken, program için hazırlık yaparken şöyle bir şeyle karşılaştım. Sanırım bu tezin anahtar merceklerinden birisi de tarihi edebiyatla güncellemek diyorsun. Bu tam olarak ne demek? Bunu dinleyicilerimiz için biraz özetleyebilir misin lütfen? Tabii. Çok doğru bir nokta bu. Ben çalışmamı bu noktada temellendiriyorum aslında. Odak burası. Tarihi edebiyatta güncellemek. Aslında bu ifade yine Murat Anmunga'nın bir yazısından alınma. 2012 yılında okuyanlar hatırlayacaktır. Bir dersim hikayesi seçkisi. Murat Anmunga'nın seçtikleri bir dersim hikayesi kitabı çıktı. Bu kitapta çeşitli yazarlar kendi dersim hikayelerini anlattılar. <gülüyor> Murat Anmungan'ın bu derlemeye yazdığı bir ön söz var. Süt, kan ve kelimelerin kemikleri başlıklı. Hı hı. Ee, Murat Anmungan burada aslında bu ifadeyi bu çalışmanın bir amacı olarak gösteriyor. Yani bu çalışmanın bir amacı da tarihi edebiyatla güncellemektir e, diyor. Ee, bunu ilk okuduğum anı hatırlıyorum. Ee, bunu okuduğumda şöyle bir e, Murat Anmungan okuru olarak biraz da yakından okuyan biri olarak aslında bu ...ifadenin, Murat Hamunga'nın neredeyse bütün çalışmalarında, bütün eserlerinde var olduğunu... ...yani ne zaman bu fikrin temelde hissedil olduğunu gördüm. Yani ilk şiir kitabı Osmanlı'ya dair hikayattan da bunu söyleyebilirim. Son romanı Hamamname için de bunu söyleyebilirim. Hatta geçenlerde bir Twitter gönderisinde 2003, 2023 yılının başında yayımlanacak olan bir romanındaki bir ifadede de <gülüyor> e, bunu görüyorum çok heyecanlı bir şey bence bu e, o yüzden tabii ki ben bu çalışmayı yaptığımda hamamname ve bu yeni roman yoktu ama e, bu tarihe devletli güncelme fikri hep vardı e, biraz bunun üzerine gittim ben yani tarihe devletli güncellemek ne demek e, biraz bunu sorgulamaya başladım ve aslında buradaki fikir e, biraz böyle e, geniş bir çerçeve çizmek gerekiyor belki ama özetle şunu söyleyebilirim tarihin güncellenebilir yapısına biraz odaklanıyor yani tarih neden güncellenebilir bir yapıda olabilir ki bunu aslında gene evet teorik bize arayabiliriz ama Murat Amurgan'ın yazılarında da bunu çok net görüyoruz benim aklıma hemen mesela e, bir deneme yazısında söylediği. E, kim demiş tarih yalan söylemez diye. Tarih elbette yalan söyler. Hem de bu kadar çok ağzı varken <gülüyor> e, ifadesi geliyor. Ya da başka bir şiirinde e, dönüp geçmişe bakacak olursak tarihte delilden çok yalan var ifadesi. Yine çok net bir tarihe karşıt bir söylem oluşturuyor. E, bunun aslında bir anlam açıklaması da şu olabilir. E, tarih metinleri de aslında geçmişi ee, günümüze aktarırken e, geçmişi tekrar yaşayarak aktarmıyorlar. Belli bir öyküleme kuruyorlar aslında. Yani bir edebiyat metninin, bir romanın yaptığı gibi tarihte geçmişte yaşananları e, öyküleyerek günümüze getiriyor. E haliyle ortada bir öyküleme varsa bir seçme de vardır. Yani e, o seçmede arada kaybolanlar, unutulanlar, e, yazanın ...bilinçli bir şekilde arkada bıraktığı e, kişiler... ...özetlemek gerekirse yine ötekiler de vardır, <gülüyor> olabilir. E, tabii bunu çok masum bir yerden sadece öyküleme e, vardır diye... ...tarih e, geçmişten tam olarak yansıtamaz diyebilir miyiz? E, bundan da emin değilim ama yine de tarihi güncellemekten kastım... ...burada şu, tarihin geçmişteki olayları günümüze aktarırken... O aradaki boşluklarını doldurmaya çalışmak. Elbette tamamlanabilir bir şey değil, sonsuz bir şey bu belki. E, dünya terinde sonsuz bir öteki mümkün, Hı -hı. sonsuz bir öteki yaratmak mümkün. Ama edebiyatın bunu güncelleme fikri e, çok da uzak gelmiyor. Yani edebiyat tarihi bu anlamda bu boşlukları ile günceller demeye çalışıyorum. Evet evet. Şimdi e, sen konuşunca aklıma şey geldi. Tarihi kimin kuruyor meselesiyle aslında çok beraber düşünmemiz gereken bir şey bu zannediyorum. Çünkü e, hatırladıkları kadar unuttukları belki unutturdukları da belki işte tartışmanın içine bir yere girecek. E, dilersen kısa bir şarkı arası verelim. E, olur tabii. Ne getirdim bugün bize? E, bugün David Buhvi'den e, Fame getirdim. E, Murat Ammungan da seviyordur bence. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Pekala dinleyelim o halde. Radyoseverler yeniden merhaba. Ben buradan okuyorum, devam ediyor. Ben Aslan Erdem. Bugün Erhan Kıvanç'la tarih perspektifiyle bir Murat Anmunga'nın yazını konuşuyoruz. Şimdiye kadar ilk bölümde çıkardığımız hatta şöyle bir yere geldik. Taci, tarih icat edilen bir şeydir. Kurulan, kurgulanan bir şeydir. Dolayısıyla bir tırnak içinde biz ve öteki zemini inşa eder. Şimdi her biz ve öteki zeminde aslında bir nefret söyleminde birlikte kuruyor. E, korkulması gereken işte bir ötekiler kimliği yaratıyor. E, bu anda şeyi merak ediyorum Murat Anmungan yazını için e, böyle bir ötekilerin tarihi demek büyük bir şey mi yoksa tam olarak böyle bir yerde miyiz? Yani evet büyük bir şey demek değil aslında. Çünkü e, Murat Anmungan'ın kurmaya çalıştığı tarih ee, az önceki konuştuklarımızla da e, bağlamak gerekirse tarihin aslında e, kimin tarafından kurulduğu sorusunu da çok iyi bir kapı aralıyor bence. Şimdi Az önce ben çok masum bir şey mi bu e, tarihin evet. öyküleme aşamasında bazı kimlikleri unutması e, sorusunu sordum ama yani masum bir şey olmadığını da biliyoruz. Murat Anmunga'nın buradaki tavrı aslında resmi tarihe karşı. Yani resmi tarihe bir bir karşı duruş ee, gösteriyor hem eserlerinde hem kurmaca eserlerinde hem de deneme yazılarında makalelerinde. Ee, mesela e, bir yine şiirinden alıntıyla söylemek gerekirse resmi tarih için ölçülü biçili resmi ve şiir kadar bile açıklamıyor geçmişi ifadesini kullanıyor. Yani aslında şiirin geçmişi açıklamak gibi hiçbir muradı yok normalde Hı -hı. ama Resmi tarih onun kadar bile açıklamıyor. İşte evet. o suskunluklar, tarihin suskunlukları meselesi e, bence burada devreye giriyor. Yani hı hı. tarih suskunluğu aslında o ötekini susturmak. Yani ötekini görmemek, ötekini günümüze getirmemek. Hı hı. Tabi bu öteki kimlikler kimler e, elbette bunu da e, konuşabiliriz. Ama e, şuraya da belki gelmek gerekiyor. Evet. Anlattıkları kadar dediğin sen az önce. Tarih sustuklarıyla da e, tarihtir. Evet kesinlikle böyle. Yani e, ben buna yine jetonla yazılan tarihi <gülüyor> ifadesini kullanacağım. Yani kazanan iktidar artık tarihi kim, kim kurduğunu söylüyorsak e, jeton atar. Oradan kimi isterse onu çıkarır geleceğe. Yani tarih nasıl isteniyorsa öyle yazılır. E, görmek istemediğin. E, almak istemediğin ya da işte dost olarak e, yakın olarak görmek istediğin kim varsa tarihte o açıklanır. Bu elbette resmi tarihin e, bize <gülüyor> ideolojilerle kurulan tarihin anlattığı bir şey. E, anlatırız derslerde de işte Tarih metni değil ama bir roman e, ulusal erken dönem erken cumhuriyet dönemi romanları mesela işte jeton yazılan romanlardır aslında bir yandan da değil mi işte, işte sipariş üzerine <gülüyor> yeşil, yeşil <yazılar>. evet <gülüyor> e, bu Murat Akgün'un tavrıda biraz burada yine yüzleşme korkusu yazısından hatırladığım bir ifade işte resmi tarih kadar resmi hayatlara da e, sanıyorduk e, biraz bu aslında belki de e, bu soruyu biraz açıklıyor gibi. Hı hı hı. Evet aslında şey yani bu jetonla yazılan tarih çok çok çok iyi bir ifade. E, belki bunu tekrar cımbızlayıp e, biraz daha merkezi almak iyi olurdu ama çok fazla da zamanımız kalmadı. E, biraz da burayı konuştuk gibi düşünüyorum. E, biraz belki şey yapabiliriz. ...bu mağdunlar evrenine doğru biraz bakabiliriz. Bu ötekiler dediğimiz... ...işte dilsiz bırakılanlar... E, ...Ren Murat Han şiirinden az önce senin de referansa söylediğin... ...işte köyü yakılanlar... ...tarihsiz, kimliksiz, kültürsüz... ...belleksiz bırakılanlar, dili yasaklananlar... ...dolayısıyla böyle bir... ...kendini yeniden ortaya koyma, yeniden faş etme... ...şiiri de bir yerde Murat'ın kurduğu... E, ...bu anlamda... E, ...sanki böyle bir bütünlük şeyin varmış... ...gibi de görünmesin ama en başa tekrar bir dönersek... ...ve bir programı da ufak bir toparlarsak... ...çünkü çok fazla kalmadı. Ee, şairin kurduğu tarihte şimdi az önce söylediğin o hani şey vardı ya şiir kadar açıklamıyor tarihi gerçekliği meselesinde Şiirin, şairin kurduğu tarihte neleri görüyoruz biraz bunu konuşalım evet yani aslında yine belki Murat Anmungan şiirine bir göndermeyle burada e, cevap verebilirim buna örneğin sen de az önce söyledin köyü yakılanlar meselesi yani 90'lı yıllar bizim için hep e, kayıp yıllar yani çok yakın tarihin, resmi tarihini hatırlamadığı yıllar. Oradaki e, acılar, katliamları pek e, bilmeyiz, okumayız aslında resmi tarih özelinde. E, bir şiirinde mesela Murat Ammagan, Solak Defterler aslında 2019'da bir e, kitabında e, Berivan isimli bir kız çocuğuna sesleniyor ve orada e, söyle hangi köy senindi, şimdi hangi duman Hı -hı. E, diye sesleniyor. Yani bu biraz bana şey hatırlatıyor, İlhan Berk'in e, tarihin aslında e, hatırlamadığını Türklerin hatırlaması ha, e, evet. şiirine de benziyor <gülüyor> biraz bu. Murat Hanbungan şiiri biraz e, bence yine bu noktadan e, okunursa daha anlamlı olabileceğini düşünüyorum ben. yani Burada elbette bir edebiyat metninin bir kurmacanın tarihin yerine kullanılması gerekliliği gibi bir şey söz konusu değil. Sadece edebiyat burada biraz daha kurmaca en azından hakikat iddiasında bulunmadan e, Hı -hı. Bu metinleri incelediği, o hafızayı tazelediği için belki biraz daha e, açık, biraz daha unutulanların hatırlandığı eserlerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle Murat Anmuga'nın şiirinde bu çok var. Az önce de ifade ettim sadece şiirde değil elbette. Öyküde, romanda da bunu çok net e, görebiliyoruz. Mesela Ulak ile Sadrazam hikayesini burada belki <gülüyor> anabilirim. Orada da ötekileştirilmiş, tarihin arka planında kalmış ve lal bir ulak. ...yani e, konuşamayan, dilsizleştirilen bir ulak... ...onun ağzından konuşuyor mesela Murat Anmugan... ...anlatıcı o ulağı konuşturuyor... ...ve onu tarihin ön planına, ön saflarına çekmeye çalışıyor... ...yani bu anlamda soruna gelecek olursam... ...elbette bir ötekilerin tarihi olarak okumak da... E, ...Murat Anmugan'ın mümkün... E, ...belki şöyle e, de bitirebilirim... ...yine bir dersim hikayesi kitabını bir alıntıyla... E, ...kelimelerin kemikleri yoktur diyor Murat Amungan. Gün gelir yazılır söylenirler. Bence Murat Anmungan yazınını hı hı. bu gün gelir yazılır söylenirler ifadesiyle birlikte okumak çok anlamlı oluyor. Yani Murat Anmungan yazılına o günü gelip yazılıp söylenenlerdir aslında. Evet bu e, enteresan bir çağrı oldu. Çünkü şey konuşma hep yapılır ya. Tarihsel meselelerle ilgili işte dosyalar açılsın, arşivler açılsın falan. Aslında arşiv hep ortada bir yerde. Çünkü insan ortada bir yerde, hikayeler ortada. E, biraz minorleşmek ve küçük hikayelere bakmak lazım. Bu anlamda çok özel bir şiir. E, Erhan teşekkürler. E, rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi geldin bugün. Teşekkür ediyoruz tekrar. Radyoseverler. E, bugün Erhan Kıvanç'ta... Murat Anmungan şiirini konuştuk biraz. Tarih perspektifiyle beraber. Ee, ben buradan okuyorum. Bugün sona erdi. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.